Lillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in Bugün Fetih suresinin dördüncü ayetindeyiz arkadaşlar. İnşallah Rabbim beni ara sesimi susturur da biraz efendim ayetin tamamının tefsirini bir oturuşta, bir oturumda okuyabiliriz. Çok önemli bir ifade Kur'an-ı Kerim'de ee, çok sayıda değil ee, sekinet ifadesinin geçtiği yerler ee, ve hatta sekinet ayetleri diye Google'a da yazarsanız çıkar onları böyle bir arada okurlar bazen huzur için falan ama hani bu tip okumalar eylemle birlikte olmalıdır yani fiili dua. Kavli duaya eşlik etmelidir her zaman. Duanın önemini ben asla ve asla küçümseyemem. Ee, hiçbir yani metafizik, manevi etkisine inanmasa bile birisi en azından kişinin kendisine te, ne, e, ne kadar ciddi bir telkin olduğunu doğanın kabul edecektir. Ki biz e, Allah Teala'ya açılan ellerin, e, onun dergah izzetine açılan ellerin keremine, lütfuna, Açılan ellerin oradan asla boş çevrilmeyeceğini düşünüyoruz. Ee, bunu biliyoruz daha doğrusu düşünmek değil efendimizin e, müjdeleriyle ifadeleriyle yani doğanın e, bereketine. Doğanın kapılar açacağına inanıyoruz ama ben her zaman işte o böyle o metafizik boyutta kalamıyorum maalesef bilenler bilir her zaman bize düşen kısmı da altını çizmek istiyorum yani bazen benim gözlemim bazı Kardeşlerimiz e, duayı tamamen çıkarıyorlar hayatlarından. E, hatta namaz kılıyorlar ama dua etmiyorlar. Yani e, etmeyebiliyoruz bazen namazı kılıp hemen böyle alelacele kalkıyoruz. Halbuki or orayla ilgili büyük bir e, müjde var namazdan sonra yapılan duaların ile ilgili. Yani şöyle düşün bütün gün çalışmışsın tam ücret verilecek kaça kaça gidiyorsun oradan öyle bir şey. E, bazılarımız böyle duayı ihmal ediyor ama bazılarımız da Arkadaşlar kendi bir beşer olarak, bir kul olarak, bir insan olarak Allah'ın ona bıraktığı kısmı tekrar Allah'a havale ediyor, dua yoluyla. Yani gayret istiyor bizden Allah Teala mücadele istiyor, kendimizi arındırmamızı istiyor, kendimizi tanımamızı istiyor. Efendim dünyaya Nizam vermemizi dünyayı imar etmemizi istiyor haksızlıkla kötülükle mücadele etmemizi istiyor mesela bugün en ciddi problemlerden birisi itikadi açıdan yani ee, sesleriniz duyuluyor arkadaşlar itikadi açıdan en ciddi problemlerden birisi e, neden yeryüzünde kötülük var ve Allah neden bu kötülüklere izin veriyor meselesi. Ee, çok basit arkadaşlar bunun cevabı. Çünkü Allah o kötülükleri engellemekle bizi görevlendirdi yani. Ve bizim görev alanımıza müdahale etmiyor. Bizim bir şeyler yapmamızı bekliyor. Yani Cenab-ı Hak e, şey, peyg Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını incelediğimiz zaman da e, görürüz arkadaşlar. E, şey Mikrofonlarınızı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. E, Peygamber Efendimizin hayatını incelediğimiz zaman da görürüz. Hiçbir zaman kendi kulluk görevlerini ilahi yardıma, ilahi desteğe, Allah'ın gücüne, kudretine havale etmemiştir. Bunun benim açımdan her zaman böyle ne zaman ben de o kolaycılığa kaçmaya kalksam hemen aklıma gelen ve beni böyle hizaya çeken bir örnektir. Peygamber Efendimizin hicretten önce miraca çıktığını biliyoruz ve miraca burakla çıktığını biliyoruz. Burak denen bir alet var yani. Bir binek var ve hani bugünkü ifadelerle söyleyeceksek ışık hızından hızlı gidiyor yani muhtemelen. Çünkü e, Peygamberimiz tayyi zaman oluyor yani ona bindiğinde zamanın ötesine geçiyor. Yani bu aletin varlığını bu, bunun imkan dahilinde olduğunu allah Teala için Peygamberimiz tecrübe etmiş olmasına rağmen neden hicret ederken Burak istemedi? Burak'ı istemedi yani ya Rabbi şu Burak'ı gönder ne bu yani deveye biniyoruz mağaralarda gizleniyoruz işte rehber tutuyoruz gizli saklı aman yakalayacaklar diye böyle bir panik halinde 3 e, günlük yolu 8 günde alıyoruz yani böyle dolan başlı yollardan giderek niye bizi böyle uğraştırıyorsun yani Burak'ı gönder zaten bizi bu hicreti ee, senin e, dinin uğruna senin e, senin yoluna yani yaptık e, biraz yardım et biraz el at niye izin veriyorsun bizi böyle takip etmelerine dedi mi hiç peygamber efendimiz arkadaşlar yani bu e, dünyadaki kötülüklerle mücadele etme e, kötülüğün karşısında e, canımızı dişimize takarak durma ve bunun risklerini göze alma e, konusundaki zayıflığımızı Arkadaşlar o zayıflığı e, fark edip kendimize kızıp kızıp veya işte neyse yani bazıları şefkat et diyor kızma diyor ama orası da çok her zaman çıkar yol olmadığı kanaatindeyim kendimize böyle çeki düzen vereceğimize onun da faturasını yani o miskinliğimizin acizliğimizin yetersizliğimizin efendim boş vermişliğimizin nizamsızlığımızın faturasını inancımıza çıkarıp işte Allah niye buna izin veriyor diyerek vazgeçi veriyoruz dolayısıyla hani bu dua ile eylem arasındaki ilişkiyi ben her zaman altını çizmek istiyorum. Evet sadece eylemle olmaz. Sadece amel yani fiili dua dediğimiz eylemle olmaz. Allah'ın yaratması şarttır. İnsan çok çalışır ama sonuç istediği gibi olmayabilir. Allah yaratacak o sonucu yani. O yüzden mutlaka biz her amelimize o eylem, o duayı e, o eyleme uygun duayı eşlik ettiririz değil mi? Besmele ile başlarız, Efendim yol boyunca Cenab-ı Hakk'ın yardımını isteriz, zafer isteriz, kötülüklerden Allah'a sığınırız, e, gücümüzün, kudretimizin dışında bizi aşan e, hususlarda Allah'ın yardımını isteriz ama bu yol boyunca yaptığımız bir şeydir. Bunun altını çizelim. Burada da işte bu çok kıymetli bir e, lütuf, lütfu ilahi olan, e, sekinet yani ne diyebiliriz buna arkadaşlar itmi inan demiş eskiler e, ka, birazdan geçecek zaten geniş geniş tarif edilecek e, vasıf, yani nasıl olur insan sekinete ulaşırsa kalbi nasıl olur bundan da bahsedilecek e, ama huzur diyebiliriz biz buna yani e, birazdan göreceğiz inşallah işte dördüncü ayette arkadaşlar huvelledi o Allah öyle bir Allah'tır ki enzele sekinete o zat celildir ki sekineti indirdi fi bil müminin, müminlerin kalplerini. Sekinet, sükun ve itminan arkadaşlar, sebat ve temkin manasına mastardır diyor. Şimdi bu sükun, inan, sebat ve temkin bunlar ayrı ayrı zikredildiğine göre her, her ne kadar ilk bakışta eş anlamlı veya çok yakın anlamlı gibi görünse de aralarındaki farklara biz işaret edelim ki yapabildiğimiz kadarıyla sekineti bütün kapsamıyla, bütün incelikleriyle o rikatle anlamış olalım. Yani nasıl bir huzur hedefliyoruz biz? Sükun arkadaşlar her zaten biraz sonra zıttını söyleyecek telaş kaygı panik halinin gitmiş olması insandan huzur yani itmi inan arkadaşlar bütün o acabaların halledilmiş olması Yani ne diyor Çok o da sevdiğim bir anekdottur işte Evliya Allah'tan birine sormuşlar insan suyun üstünde yürüyebilir mi yani böyle hikayeler anlatılıyor böyle bir şey mümkün mü Demiş ki Allah'ın izniyle ben suyun üstünde yürürüm derse yürür ama bir kere bile aklına gelirse acaba batar mıyım diye batar demiş. İtmi inan işte bir kere bile şüpheye düşmemek yani kalbin tam yatışmış olması bütün acabaların. E, gitmiş olması yani kaybeder miyiz işte burada biz zarar görür müyüz bu yola girdik ama başımızı belaya mı soktuk yani cihat esnasında mesela işte e, Hudeybiye'yi çok konuştuk sizinle bu ayetler orada indi o o yolda gelişi ve peygambere o akasya ağacının altında biat ederken müminlerin kalbini düşünün ya ne yapıyoruz biz burada yanımızda silah yok savaşa hazırlıklı gelmedik ihrama girmişiz ve peygamberle ölümüne savaşmaya pe Peygamber'e söz veriyoruz yani hani biz ne yapıyoruz intihar mı ediyoruz diye hiç akıllarına gelmemesi anlatabildim mi arkadaşlar yani bu iman e, siz de mutlaka e, yaşamışsınızdır e, böyle her konuda hayattaki her konuda olmasa da eğer bir tek konuda bunu başarabilmişseniz umarım ki o bir nüve olur ve yayılır diğer alanlara da yayılır bu sekinet arkadaşlar ee, hani o peygamber efendimizin meşhur duasında e, geçmişe hüzün Gelecekle ilgili kaygının kaybolması, insanın suda balık gibi olması bunu tabii küçük bir yanlış anlamayla kader karşısında böyle eylemsizlik hani <gülüyor> her şeyi boş vermiş olmak gibi de anlaşılabilir öyle değil. Arkadaşlar yaptığımızı yapıyoruz. Bakın neyden bahsediyorum? Yola çıkılıyor, bir yere gidiliyor, Kabe tavaf edilecek, umre yapılacak ama engelleniyorlar. Peygamberimize bir sürekli bir eylem var görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani peygamberimize biat ediyorlar ölümüne de olsa efendim dönmeyeceğiz sen ne dersen onu yapacağız diye peygamberimizle sözleşiyorlar ileride ayetler gelecek Allah o sözleşmeyi yapanlardan razı oldu radıyallahu anhum diye yani düşünün Allah'ın razı olduğunun garantisi var o sözleşmeye katılanlara işte o anda bunu nasıl yapabildiler Üzerlerine bir sekinet indi çünkü bütün o acabalarını korkularını endişelerini kaygılarını geç, geride bıraktıklarına dair hüzünleri ya işte çoluk çocuğa dönemezsek falan yani o zaten o kadar e, yani size şimdi görüp gelebilir ama bu yaşa gelince insan onu görüyor o kadar boş bir şey ki arkadaşlar yani biz mi büyütüyoruz çocukları hani. Biz mi koruyoruz onları biz mi onların geleceklerini kuruyoruz işte öyle zannediyoruz kendimizi dolayısıyla hem hani o arkada bıraktıklarına dair endişelerini hem gelecekte başlar, karşılaşabilecekleri kötülüklere dair korkularını bırakmış bunlardan kurtulmuş olan kalp demek her türlü acabadan it inan kelimesi en iyi bize anlatan ifade Bakara suresinde Hz. İbrahim'in aleyhisselam Rabbimize efendim ben işte bana ölüleri nasıl dirittiğini göster ayetinde geçer bu ifade arkadaşlar en güzel anlamını orada bulur Cenab-ı Hak diyor ki inanmıyor musun yoksa Tabile Evelem İnanmıyor musun ölülerin dirileceğine diyor. Yani görmek istiyorsun. Hayır diyor inanıyorum diyor. Hazreti İbrahim ama itmi inana ermek istiyorum. Yani içimde hiçbir kuşku kalmayacak şekilde kalbimin tam anlamıyla yatışmasını istiyorum. Onun içinde görmek istiyorum diyor. Yani gözlemin, akıl yürütmenin birazdan buna da değineceğiz arkadaşlar. Bunların itmi inan ve sekinetle alakası var. Yani sekinet ve itmi inan şey değildir böyle aptalca bir boş vermişlik. Hani böyle hiçbir şey düşünmüyor kafası da basmıyor zaten tehlikelerin de farkında değil böyle aman ne olursa olsun işte herkese olan bize de olur. Bazen ben o seviyeye de e, iniyorum kendimi indiriyorum yani çünkü o rahat bir yer aklın çok rahat ettiği bir yer e, ama burada kastedilenin o olmadığını konuştukça göreceğiz. Sebat şimdi bu itminandan bu sekinetten ne doğuyor arkadaşlar yani hiç kuşkun yok doğru yapıyorsun elbette düşünceden sonra birazdan onu göreceğiz tekrar ettiğim gene e, kuşkusuz burada peygamber var işte Hudeybiye için konuşuyoruz ve peygamber doğru söylüyor ona gelen vahiy Rüya yoluyla da olsa doğrudur, haktır. Biz doğru yoldayız. O zaman bu ne sağlıyor arkadaşlar? Doğru yolda olduğuna dair bu itmi inan o yolda sebat etmeni sağlıyor. İşte bakın bunlar birbiriyle ne kadar alakalı ve birbirini ne kadar besliyor. İtmi inan olmayınca sebat nasıl olacak arkadaşlar? Yani daha kalbini yatış, daha kendisi iman etmemiş. Anlatabiliyor muyum? Buradaki iman etmemişi yani tam anlamıyla diye düşünün. Daha kendisi tam anlamıyla iman etmemiş. Daha kendisinin soruları var. işte Nisa suresinde olacak değil mi o meşhur ayet? Ey iman edenler iman edin diyor allah Teala. Benim de böyle bir iki çok fazla değil ama yıllardır anlatıp duruyorum işte başka anlatacak bir şey olmayınca demek ki hayatımda. Bir iki uluslararası tecrübem olmuştu böyle bir nevi münazara demeyelim ama çalıştaylarda dinin böyle en çok sorulan, en çok sıkıştırılan İslam'ın hususlarını anlatmak durumunda kaldığım, ee, orada bunu çok kuvvetli bir şekilde, oralarda çok kuvvetli bir şekilde hissetmiştim arkadaşlar. Eğer siz bu kitapta söylenen her şeyin hak, doğru, adil, en iyisi, en güzeli olduğuna iman ediyorsanız arkadaşlar, onu anlatacak bir yolu da, kim olursa olsun karşınızdaki bulabiliyorsunuz ee, ama kendi içinizde ya burada bu ayette niye var işte bu ayette de Allah Allah böyle demiş ama Rabbimiz ne yapalım işte mecbur iman edeceğiz Allah böyle söylemiş diyorsanız yani kendi içinizde daha kendinize izah edememişseniz o yetersizlik o kuşku e, bütün anlattığınız her şeye bulaşıyor arkadaşlar işte bu sebatı sağlayan şey sizin kalbinizin Buraya, buna yatışmış olması. Temkin, temkin Türkçe'de tedbirlilik anlamında kullanılıyor. Tekrar kontrol etmedim, aslına bakmak lazım e, sözlüklerden hani başka bir anlamı da var mı? E, benim kanaatim buradaki anlamı arkadaşlar yerleşmek yani mekan bir mekana yerleşmek sebatta yakın bir anlam yani e, yolun belli çizgin belli duruşun belli. Bu hale geliyorsun işte sekinet indiği zaman bir insan arkadaşlar her türlü panikten kurtuluyor her türlü acabadan sorulardan kurtuluyor yolu belli oluyor ve o yolda sebat ediyor işte sekinet bu anlamda neyin zıttı arkadaşlar nefisteki telaş ve halecanın zıttı halecan pırpır etmek yani böyle ay öyle mi olur böyle mi olur işte şöyle mi desem böyle mi desem gibi e, telaş hali. Ee, çırpınma yani, kalp kalp böyle çırpınıyor. Hani o halin kesilmesiyle hasıl olur sekinet, telaşın ve halacanın kesilmesiyle hasıl olur. Hatta acizane kanaatim, e, kanaatim demeyelim zannım diyelim, e, böyle bir zannım var. Birkaç işte Gazali'den ve bazı psikolojik eserlerden e, okuduğum kadarıyla bende şöyle bir çağrışım oluştu arkadaşlar. Ee, bu sekinet hali, bu sükun, bu böyle e, sebat, çizginin duruşunun belli olması hiçbir şeyden, hiç kimseden ne diyecekler diye korkmamak mesela Maide suresinde geçen. Hani e, gerçek Allah'ın sevdiği o müminleri tarif ederken allah Teala ne diyecekler diye bir korkusu olmayan kişidir diyor. Yani alaydan, alay edilmekten, kınanmaktan korkmamak, bütün o helecanın kesilmesi e, bu kalpte başlayıp azalara mı sirayet eder, hani kalbimiz üzerinde mi çalışalım, yoksa hani o kalp üzerinde çalışmak çok uzun vadeli olabilir, onun yollarını bulmak bizim için zor olabilir, tek başımıza bunu yapmak, acaba davranışlardan, Kalbe doğru da bir gidiş var mıdır ben olduğu kanaatindeyim arkadaşlar tavuk yumurta gibi yani zahirle batın arasındaki ilişkinin etkileşimin karşılıklı olduğu kanaatindeyim. Yani kalbimizdeki duygular davranışlarımızı etkilediği gibi eğer davranışlarımızı kontrol etmeyi becerebilirsek davranışlarımıza hakim olmayı becerebilirsek zamanla kalbimizde de o duygular canlanacak ve onun zıttı olan duygular yavaş yavaş etkisini e, azaltacak diye düşünüyorum. Gazali de bunu açıkça söylüyor. Hatta bunun nasıl olduğunu yani taklit yoluyla yapılan bazı davranışların insan ruhunu nasıl olup da böyle etkilediğini çözebilmiş değilim diyor. Bu taklit meselesi bugünkü güncel psikolojide de çok üzerinde durulan bir konu. Özellikle de işte iş hayatında günlük hayatın o böyle hızlı anlarında e, bir duyguyu mesela sakin olmayı taklit ederek bile bir süre sonra... Sonra sakin olabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bu daha kolay bir yol geliyor bana. dış Çünkü dış dünyayı gözlemlemek, benim kendi davranışlarımı konuşma tarzımı, elimi ayağımı nereye koyacağımı kontrol edebilmem kalbimdeki o ince süreçleri kontrol edebilmemden e, neticede daha kolay. İşte bununla hasıl olan yani nefisteki telaş ve halacanın kesilmesiyle hasıl olan ve kalp oturması yürek ısınması gönül rahatı Tabir olunan günlük dilde, gönlün rahata ermesi, yüreğin ısınması, kalbin oturması. Yani oturmak ne demek? Böyle fıkır fıkır değil yani. Kalp oturmuş hani tamam artık ikna olmuş. Bununla tabir olunan huzur ve sükun haline veya onun menşeine. Yani bu huzur nereden geliyor? İşte o sekinetten geliyor. <gülüyor> Sekinet bu huzurun adı da olabilir, o huzurun kaynağının adı da olabilir. Sekinetin dikkat edersek ayette arkadaşlar enzele sekinete buyurdu Rabbimiz. Yani kendisini sekineti indiren diye tanımladı. Demek ki bir iniş var. Sekil sekinet iniyor bize. Nedir bu? İşte sırf bu ifadelerin lafızlarına bakanlar hani biz bekleyeceğiz Allah'a dua edeceğiz sekinet de böyle gökten bize inecek. Hani böyle düşünebiliyorlar işte az önce söylediklerim o işleri Allah'a havale edenler. Sekinetin inzali halk, halku icadı demektir. Yani yoktan var edilmesi ve yaratılması demektir. Şanının yüksekliğine ima için inzal tabir buyurulmuştur. Yani gökten böyle inen bir şey değil. Allah Teala'nın e, şanının yüceliğine ima etmek için indirdik buyurulmuştur. Ama ben e, o indirmede de bir nüans, bir önemli bir e, işaret olduğu kanaatindeyim. Ragıp der ki Allah Teala'nın kuluna nimetini inzali, mesela işte nimet indirmek ne demektir? İtası, vermesi demektir. Ragıp kim arkadaşlar? Bakın bir insan bu kadar meşhur olursa ön adıyla bile e, yüzyıllar sonra dahi sadece ön adı söylendiğinde kim olduğu anlaşılıyor. Ragupel İsfahani arkadaşlar bu zat Allah gani gani rahmet eylesin. E, Kur'an ıslahını ilk çalışan yani en eski Kur'an sözlüğünün e, müellifi diyebiliyorum. Ee, ve böyle işte bir kelime acaba bunun kapsamı ne, içeriği ne, anlamı ne, burada ne kastediliyor diye e, bir tereddüt yaşadığımızda en ilk önce bakılacak kaynaktır Ragıbel İsfahani. İslam azgı de hemen hemen her maddede kendisine atıfta bulunulur. Ne diyor? İnzal demek, ita demektir diyor. Yani indirmek demek, vermek demektir. Ki nasıl olur? Ya o şeyin kendisini inzal ile olur... Mesela Kur'an'ın inzali gibi. Yani Kur'an'ı sen üretemezsin. Sana indirilir. Ya bizzat Allah indirir o şeyi. Yahut da esbabını indirip ona hidayet etmekle olur. Yani bir şeyin sebeplerini yaratıp o sebeplere ulaştıran yola seni sokmasıyla olur. Mesela demiri vesaireyi indirmesi gibi. Yani işte demirin. Nasıl eridiğini, nasıl şekil aldığını, onu nasıl kullanabileceğini e, öğretecek yolu Allah-u i̇şte o deneme, yanılma, işte sonuç çıkarma, aynı şartlarda aynı deneylerin aynı sonuçları vermesi. Böyle olmasaydı arkadaşlar dünyada hiç bilim gelişebilir miydi? Yani şöyle düşünün, demiri bir keresinde ateşe atıyorsunuz eriyor, bir defasında aynı ateşe atıyorsunuz erimiyor. İşte eriyen demiri bir defasında dövüyorsunuz şekil alıyor bir defasında almıyor mesela böyle olsaydı buradan ilim türeyebilir miydi veya kimyada elementleri işte bir deneye sokuyorsunuz şöyle bir sonuç oluyor bir dahaki deneyde aynı şartlar olmasına rağmen aynı sonucu alamıyorsunuz yani bilimin eee üretilebilmesi, insan bugün vardığı bilgiye ulaşabilmesi, kainatla ilgili işleyişle ilgili bilgiye ulaşabilmesi arkadaşlar. Kainattaki ıttırat kanunu sayesinde olmuştur. ıttırat ne demek? Aynı şartlarda aynı sonucun verilmesi. Bu da Allah Teala'nın kainatın işleyişine koyduğu sünnetullah dediğimiz kanunları yani bu kanunlar işte şu derecede demir erir, şu derecede su kaynar, işte basın şu kadar olursa sonuç şu olur. Şimdi çok bilmediğim alanlara girmeyeyim. Bu kurallardır. İşte oğlunu o kuralları keşfetmeye sevk eder allah Teala. Bir taraftan da akıl verir, gözlem gücü verir, bu gözlemlerden sonuç çıkarma yeteneği verir. O sonuçları birleştirme, analiz ve sentez kabiliyeti verir ve o sayede seni seni o nimete erdirmiş olur yani demiri, şek demiri şekillendirip ondan alet üretme diyeceksiniz ki neden şimdi bu teknoloji çağında bu kuantum fiziği çağında bu kadar basit örneği veriyorsunuz işte tarihçiler de söylüyorlar ki bütün o dünya tarihinin gidişatını değiştiren keşifler böyle şu anda çok küçümsediğimiz keşifler mesela e savaş arabalarının yani tekerleğin icat edilmesi savaşların seyrini değiştiriyor. Üzenginin icat edilmesi savaşların seyrini değiştiriyor. E, aramızda tarihi okumuş olanlar bilir. Yani demek ki indirme iki türlü olur. Ya bizzat indirir allah Teala. Mesela bazı insanlara arkadaşlar sekinet açısından söyleyelim. Yani Biraz mizaçlarında vardır bu sekinet yani daha doğuştan kendilerine hakim öyle fevri tepkiler vermezler yani çok imrendiğim hayran olduğum bir kişilik özelliğidir çünkü ben biraz öbür uçtayım arkadaşlar. Böyle bütün duygularım yüzümden okunur işte ne bileyim anında tepki vermek isterim kendimi çok zor tutarım falan bu hiç iyi bir özellik değil mesela siyaset açısından ilmi siyaset açısından toplumsal ilişkiler açısından vesaire ilmi siyasetten kastım politika değil yani günlük hayattaki siyasetten bahsediyorum. Dolayısıyla bazılarına mesela bu indirilmiştir yani onunla doğmuştur. Şimdi böyle bir takım meziyetlerle dünyaya gelen insanlar, bazı insanların böyle dünyaya geldiğini söylediğimizde hemen diğerleri bir haksızlık duygusuna kapılıyorlar. Kapılmayın arkadaşlar çünkü her artı değer artı hesap demektir. Yani her birimizin artı değeri var, o artı değer o alanda bizden daha fazla bir şeyler bekleniyor demektir. Onu da bilmiyor. Ayrıca bu e, yani geliştirilebilecek bir özelliktir. Mesela zekanızı ne kadar çalışsanız çok artıramazsınız ama sekinet üzerinde çalışabilirsiniz. Az önce konuştuk. Burada kondurmak, kalplerini sekinete menzil ve makar yapmak manasına da olur. Yani sekineti onların kalplerine indirdi demek. Kalpleri bu sekinetin Makarrı yani karar kılacağı yer yerleşeceği yer e, yaptı demek anlamına da olur. Hazreti Ali'den bir rivayette de denilmiştir ki sekinet müminin kalbine sakin olup onu temin eyleyen bir melektir. Temin eylemek de Türkçe'de anlam daralmasına uğramış arkadaşlar. Temin iman eminden geliyor. İmanla aynı kökten emine emniyet de aynı kökten geliyor. Yani güven duygusunu veren. Bir melektir. Müminin kalbine yerleşir ve ona güven telkin eder. Ona güven verir arkadaşlar. E, güven e, birçok birçok psikolojik sorunumuzun çözümü için reçetenin başında bulunması gereken arkadaşlar en mühim ilaçtır. Yani korkuları. Yenmiş olmak, güven ve emniyet duygusuna e, ulaşmış olmak. İşte Hz. Ali diyor ki bunu bir melek e, müminin kalbine inerek e, ona telkin eder diyor. Bu arada efendim ben, benim zaman zaman hatırlattığım bir şey var. Evlerinizi, kalplerinizi, mekanlarınızı, bulunduğunuz yerleri, bedeninizi, melekleri celbedecek şekilde olmasına özen gösterin arkadaşlar. Çünkü melekler nelerden hoşlanmaz, nelerden hoşlanır bunları bilelim ki. Çünkü bakın sekineti de melek getiriyor bereketi de melek getiriyor, huzuru da melek getiriyor. Yani melekler getiriyor bize ne gelecekse Allah düzeni öyle kurmuş Rabbimiz. Melek melekler denen bir varlık grubu var ve onlara biz onlar bizim için çok kıymetli çünkü onlar Eliyle gelecek bize gelecek olan nimetler ve onların hoşlanmadığı ve girmediği bir takım yerler var mesela. Hoşlanmadığı durumlar var. O durumlardan ne kadar uzak olursak, mekanlarımız ne kadar melekleri celbedecek şekilde olursa o kadar menfaatimize olur. Sekinet hakkında Futuhat-ı Mekkiye'nin şu mütalası hoştur. Futuhat-ı biliyorsunuz Muhittin bin Arabi'nin meşhur muhallet eseri. Efendim. E şöyle demiş orada şimdi geliyoruz görüyor musunuz arkadaşlar bakın akıl boyutuna sekinetin başlangıcı yani bu bu seki, bu yatışmışlık hali bu böyle her şeyin hani büyük bir güven huzur sükunet hali nasıl başlıyor emri her hile ihata tarik ile yani demin bir örnek verdim ya böyle hani ama şarteli indir işte herkese ne olursa bize de olur falan diyenler de böyle sanki üzerlerine sekinet inmiş gibi görünüyor. Hayır arkadaşlar onu gerçek sekinetten ayıran şey işte bu akıl boyutudur. Ee, tekrar edelim sekinetin başlangıcı yani insan nasıl o sekinet yoluna girer? Emri, emri. İş demek burada yani karşında bir iş var mesela Hudeybiye'de işte içinde bulundukları bir durum umre yapmak için geldiler ama engellendiler ve düşmanca davranışlar gördüler kendileri saldırmayı düşünmüyorlar ama her an tehdit altındalar böyle bir durumla karşı karşıyalar işte bu durumu bu işi her reçhile ihata, bütün yönleriyle kuşatarak mütalaa etmek. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. A planı, B planı, C planı. İşte Hz. Osman gönderildi Mekke'ye. Osman'ın hapsedildiğiyle ilgili haber geldi. Gerçekten hapsedildiyse ne yapacağız? Planımız ne? Bunları bilmek yani. Hangi adımları atacağız? Hangi adımları atacağız? Ee, neye güvenerek yapacağız? Ee, araçlarımız ne? Aletlerimiz, kaynaklarımız diyorlar bugün. Kaynaklarımız neler? Efendim bunları nasıl kullanacağız? Bunları müteala etmek ve elbette arkadaşlar bu hani beşeri boyutu, beşeri dediğim fizik. Yani bunu imansız da böyle yapar, işte münafık da böyle yapar, Yahudi de Hıristiyan da böyle yapar. Mümin boyutu ne arkadaşlar? Bütün bu mütalaadan sonra bak işte bazı mümin kardeşlerimiz mütalaa kısmını atlayıp direkt tevekkül ediyor. O tevekkül değil, o tembellik arkadaşlar Allah rızası için. Tembelliğimizi tevekkül gibi göstermekten vazgeçelim, milletin İslam'dan nefret etmesine sebep olduk arkadaşlar. O bizim tembelliğimiz, o bizim yetersizliğimiz, o bizim aklımızın ermeyişi. Yani düşünmüyoruz, plan yapmıyoruz, kaynaklarımızın farkında değiliz, fizibilite yapmıyoruz. Yani bu bütün kurumlarımızda neredeyse var yani. Hani ülkemizi ele, çok eleştirip böyle hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum insanlara ama bizim iş, yaptığımız işlere bakın yani. yani. Mesela arkadaşlar yarın yemeğe misafirin varsa... Yarın öğlen yemeğine misafirin varsa alışverişinin bugünden yapılmış olması lazım. Sen daha yarın sabah alışverişe çıkacaksan o yemek öğlene yetişmez yani. Bunu kastediyor. Anlatabiliyor muyum? Ben e, mesela Ramazan geldiği zaman arkadaşlar... Kaç tane misafir çağıracağım, kaç tane iftar vereceğim, menüler neler olacak? Efendim onların hepsini belirlersem, günü gelmeden önce hepsinin alışverişini yaparsam, bir gün önceden hazırlanacak olanları o, o gün o kadar rahat olurum ki. Yani o sekinetin bakın ile ilişkisini görebildiniz mi arkadaşlar? Çok basit örnekler veriyorum ben. Elbette bu devlet yönetirken, bir savaş yönetirken çok daha kapsamlı bir mütalağa demek. Yani bunun sana düşen kısmını tamamlamış olmakla sen sekinete başlamış oluyorsun. Sekinete adım atmış oluyorsun. İşin sana düşen kısmını tamamlamış olmakla. Ee, tabii o sana düşen kısmını... Yani ne gerekiyor bu doğru mu orada neyden yararlanacağız arkadaşlar hangi bu savaşla ilgili ise savaşı iyi bilmek gerekir psikolojiyle ilgili ise onu iyi bilmek gerekir yemek yapmakla ilgili ise orayı iyi bilmek yani yazın şimdi mesela bu sıcakta işte şu yemek yapılır mı mesela onu bunları bilmekle alakalı. Böyle olmayınca yani bunu yapmazsan diyor ki Muhittin bin Arabi'nin arkadaşlar ne kadar böyle aşk yolu işte aşk yolunda akıl çamura batmış merkep gibidir diyen bir e, sufi olduğunu biliyoruz. Ona rağmen bakın bu ifadesini dikkate alın işte onları dengede tutan bunlar da arkadaşlar biz böyle iş, işin bir ucundan tutup öbür boyutlarına hiç bakmadan orada dibine kadar gidince onlarla aynı yoldayız zannediyoruz. Böyle olmayınca. Sekinet, sahih olmaz. Sekinet, ee, sahih ne demek? Geçerli olmaz. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın size az önce anlattığım ayeti kerimesi ne dedi? Bana ölüleri nasıl dirilteceğini göster dedi. Yani anlamak istedi. Görmek, gözlemlemek, kavramak istedi. İtmi inanı yani o zihnindeki soruların yatışmasını bed-i sekine yani sekinetin başlangıcı yaptı. Çünkü ona ihyanın vücuhu muhtelif gelmişti. Yani bu diriliş Nasıl olacak yani? Boyutları, farklı boyutları, farklı şekilleri var ve burada ihtilaflar var. Kendisini her taraftan çekiştiriyordu bu diriliş konusu. Ee, tabii bizi, biz böyle Allah'a dua edip, Ya Rabbim bana da göster insanların nasıl dirilteceksin desek, hani Hazreti İbrahim'e gelen vahiy gelir mi bize? Gelmez, gelmeyecek biliyorsunuz. Efendim bizi, biz de bilimi arkadaşlar, bilimsel çalışmaları Efendim En azından popüler düzeyde ki bilimsel çalışmaları takip etmemiz gerektiğini söyleyip e, sözü burada tamamlayıp gördüğünüz gibi bir paragrafı bile tamamlayamadan bugün e, Efendim e, okumamıza burada nokta koyuyoruz İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki oturumda devam ederiz